Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Herkese Dünya Mirası Adalar'dan merhaba. Bugün tam kadroyuz, ben Derya. Merhaba ben Asu Merhaba ben de Alp Ve teknik masada Feryal Kabil Öncelikle Funda Ak'tan destekçimiz Bu hafta çok teşekkür ediyoruz Şimdi şehirden farklı alternatif bir yaşam olan adalarda atlarla, kedilerle, köpeklerle, kirpilerle, martılarla filan hayvanlarla leyleklerle. beraber leyleklerle <gülüyor> yaşamamız mümkün mü ve nasıl diye konuşacağız bugün. Konu tabii faydon başlığıyla açılacak çünkü faydonlar kaldırılsın ya da kaldırılmasın haliyle böyle bir taraf Sarkirlik halinde de devam ediyor ve konu hakkında da herkesin bir sözü var. Yani Kağızman'dan Ardağan'a kadar e, bir sözü olan var açıkçası. E, biz de bu nedenle daha çok adalarda yaşayanlardan da görüş almak istiyoruz ve birçok da program yaptık. E, bu nedenle bugün konuğumuz Birikim Dergisi Editörü ve Heybeliada'da yaşayan Abdullah Onay. Hoş geldin Abdullah. Hoş, evet. hoş bulduk. İyi yayınlar. Evet, şimdi, çok teşekkürler. Ee, bir bir anlatacak e, mısın? Bir anlatmayacağım <gülüyor> ama küçük bir girizgah yapalım. Çünkü e, hani bu konuya nereden geldik? E, yani büyük bir kargaşa yaşanıyor şu anda adalarda. Evet. Özellikle büyük adada şehirden daha çok trafiğe maruz kaldığımız bir e, süreç yaşıyoruz ve ölüm riski de adeta şehirden Hı -hı. de fazla. Yani yarım saat hastaneye gittiğimizde dahi gelen vakaları görüyoruz. Mesela geçen senede bisiklette 20 yaralanma, yaralanma değil ölümlü kaza var. Yani bunlar epeyce fazla ve bir haber olarak da geçtiğimiz haftada artık bu sıkışma hatta rant sıkışması 20 kişinin de kavgalı dövüşlü bir şekilde yaralanmasına da sebep oldu. Bunun yanı sıra... Kıyı işgalleri kaldırım gal yani adaların üzerinde ciddi bir rant baskısı var. Sadece atların baskısı e, faytonlar değil. Hani buradan e, bir ön bilgi verip öyle devam edelim. Tamamdır. Şimdi biz bugün musun? pardon Aha, daha, tamam. tanıt daha tanıt. E, <gülüyor> Şimdi biraz daha bize. Beni herkes <gülüyor> Herkes seni tanıyor mu? Şimdi yok tanımıyor. Gerek yok söyleyeceklerime <gülüyor> şey dikkat edilsin. Yetiş var tanıyıp. Beni, ta beni tanımak değil. <gülüyor> <gülüyor> beni benim <gülüyor> <gülüyor> beni tanımak değil sözlerime kulak vermek diyor. Şimdi şöyle biz e, aslında e, adalardaki e, bu taşıma meselesini e, ulaşım açısından e, yaklaştık baştan. E, ve bu çerçevede de e, tabii ki e, ya konuştuğumuz kişiler, ulaşımla ilgili kişiler e, bizim tanıdıklarımız adaların e, klasik ve ideal taşıma e, aracının fayton olduğunu söyledi. E, biz de buna inandık inanıyoruz da. Ee, ve e, bununla birlikte şu da söylendi ee, işte bu atlar zaten ancak böyle yaşayabilir. Evcil hayvanlardır. Evet. Bunların en başka türlü yaşaması mümkün değildir. Ee, at arabaları adadan gidince yerine motorlu araçlar gelecektir. Nitekim şimdiden görüldü. Ee, bir de e, tabii o fayton ucubesi var. Hani şeyli motorlu fayton ucubesi var. Dünyanın en çirkin aracı. Efendim? En henüz yok. Henüz yok değil. De prototipleri ortalıkta dolaştı. kaymak, bir şeyler belediye başkanları bindi. Ee, sonra son zamanda bu fayton, e, elektrikli fayton diyorlar onu da. Onlarla ilgili mevcut faytoncularla bir e, pazarlıklar yürütüldü vesaire. Sonra e, tabii ki e, bunu söyleyenler yani adalar için e, ideal ulaşım aracının fayton olduğunu söyleyenler bununla birlikte e, başka araçların da yer alabileceğini ama bunların toplu taşıma çerçevesinde ele alınabileceğini söylediler. Ve aynı zamanda da atların bu faytonlara koşulan atların iyi bakılması, iyi beslenmesi gerektiğini söylediler. Başka türlü de zaten yaşayamayacaklarını söylediler. Şimdi siz faytonların kaldırılması e, görüşünüzle biliniyorsunuz. Bunu savunuyorsunuz. Onun için biz de Açık Radyo'nun ruhuna uygun olarak e, açık bir biçimde e, farklı görüşleri... Bu görüşünüzden görüşlerinizi... vazgeçin. <gülüyor> Hayır demiyoruz katiyen. Bu görüşünüzü bize de anlatın. Tamam. Ne yapalım adalarda? Peki. Diye soruyoruz. An, Doğru mu? E, an, anlatmaya şey yapayım. Kısa <gülüyor> gayret edeyim. Kısa sürede. E, şimdi öncelikli olarak e, benim paytonlara karşı çıkmamın e, yegane sebebi e, hayvan haklarını savunuyor olmam. E, yani bu şu demek e, her tür hayvan sömürüsünün e, sona ermesi gerektiğinden yanayım. Faytonlar e, da bu bir parçası, küçük bir parçası gerçi ama öyle. Yani bu et endüstrisi, e, av sektörü Eğlence sektörü, at yarışları, e, süt endüstrisi bir devasa sektörlerin içerisinde belki de hani böyle küçük görülebilecek bir şey ama ne yazık ki e, sembolik anlamı var. E, bütün bu e, hayvan sömürüsünü dayandırıldığı e, ideoloji e, burada da su yüzüne çıkıyor. Şimdi ben hani aksini savunsam bana şey denmesi gerekiyor ya sen hayvan haklarını savunup niye atların hani böyle sömürülmesini destekliyorsun falan denmesi gerekiyor. Biraz hani orada bir şey var bir muğlaklık kavram kargaşası oluyor. Şimdi kısa kısa onlara değinirim. Şimdi burada sanki hayvan hakları savunucularıyla fayton... Cular ...ya da işte faytonu savunanlar arasında bir şey varmış gibi görünüyor. Ben o kanaatte değilim. Ee, şimdi Faitoncuları bir kenara koyalım öncelikle. Çünkü e, bu şeyin içerisinde, toplumun içerisinde yaşayan... ...hiç kimse çıkarlarından vazgeçmek istemez. Onlar da gayet e, anlaşılır bir şekilde... E, kendi e, sermayelerini korumaya çalışıyorlar. E, e, en azından kendi adamda epey faytoncu tanıyorum. E, ciddi şikayetleri var, dertleri var. E, bu işi sürdürmekten yana olmayanlar var. Faytonculuğu bırakmış olanlar var. Faytonculuğu. E, fakat şeyden endişeliler yani devletin ne yapacağı belli değil. Hani yerine bir araç verirse e, devam edecek ama işte el koyabilir. İşte bu işte Ukomedi bilmem İspark'tı bir yer şirketin içerisinde birine de devredilebilir falan. Endişe bu. Şimdi o ayrı bir şey bence. Onu belki daha hani faytoncularla birlikte de konuşmak icap eder. E, şimdi bu sorun bir kere hayvan hakları savunucuları tarafından çıkarılmadı. Yani her şey güllük gülistanlıktı. Ee, birdenbire hayvan hakları savunucuları diye bir e, nevi zuhur bir şey çıktı ortaya. Başımıza iş açtı gibi bir durum yok. Ee, fayton tartışmaları henüz bu değişimler yaşanmadan önce 2005'te de tartışılıyordu. 2000'li yıllardan itibaren tartışılıyordu. 2005'te Fayton yönetmeliği çıkarıldı. Bir yiğin kararlar alındı. Bunlar işte şu kaymakam irade koyacağız. tüm bunları uygulayacağız dedi. Ama bunların hiçbir uygulanmadı. Sonra 2012'de UCOME, fayton sayısını azaltmak için fayton odasıyla anlaştı. E, hatta nasıl azaltılacağına dair e, bütün şeyi belirlediler, protokolü. Bunlar da yapılmadı. E, bu faytonları işte düzeltelim, reforme edelim e, bir kere. E, Bırakın hani hayvan sömürüsünün sonu erdirelimin de ötesinde de mümkün değil. Çünkü bu zaman zarfında adalarda inanılmaz bir e, turizm baskısına maruz kaldı. Yani bu e, şimdi hani benim elimde rakamlar yok. Hani sadece görebildiğimiz şeyler. Şu, bulunabilir bulunmaz değil. Yani bizde her şey kayıtlı değil ama. Mesela 5 yıl içerisinde büyük adada kaç tane kafe, kaç tane otel, kaç tane Airbnb, e, kaç tane pansiyon açıldı? Kaç işte bütün mesela e, bu baskıyı daha somutlayabileceğimiz rakamlarla baktığımızda ne gibi bir manzara ile karşılaşacağız? Bu 10 yıl, 5 yıl içerisinde bu hale geldi. E, adanın Eski ekonomik yapısı değişti. Yani eski yazlıkçı, varlıklı yazlıkçılara dayanan e, ekonomik faaliyet şu anda tamamen e, turizme dayalı bir şeye dönüştü. Yani artık adanın ekonomisini turizm belirliyor. Ayrıca mesela e, faytona e, kaldırılmasına karşı olan e, kesimin içerisinden e, birileri bir vakit e, turizm ajansı kurdular adada turizmi geliştirmek için falan. Yani şimdi bu manzaranın böyle olacağı e, biliniyor muydu? Bence biliniyordu. Bilinmesi gerekiyordu. Yani 1950 yılında dünyada 25 milyon insan e, seyahat ederken e, yaklaşık bir 3-4 sene öncenin istatistiği 1,5 milyara çıktı. Büyük bir endüstriye dönüştü. Türkiye'de şu anda e, bir turizm Şirketinin sahibi, iş adamı, turizm bakanı oldu. Ee, işte Avrupa'nın en büyük havaalanı yapıldı. Turizmde 50 e, şey, milyon insan he, şey, hedeflenir haline yani geldi. Yani bırakınız atların e, koşulların iyileştirilmesi bunu söylüyorsun. Tam tersine yani bu turizm baskısı altında koşullar daha da kötüleşti. Atlar daha da fazla daha da ezilir bir hale evet. geldiler. Değil mi? Bunu söylüyorsun. Aynen. Kışın turlar geliyor. Şimdi Heybeli adaya eskiden e, acentalar tur getirmiyordu. Büyük adaya getiriyordu. Üç yıldır Heybeli adaya da tur geliyor. E, Aralık ayında dahi tur geliyor. Yani tura gelenlerin ayrı bir kategorisi var. Turla adaya gelen. Nereye geldiğini bilmiyor. Sadece faytuna biniyor. Aldır aldır gidiyor. Selfie çekiyor. Ben mesela konuşuyorum gelenlerle. Prens Adalarına geldim, Prince Adasına geldim diyor. Yer, e, bütün talimhane acenta dolu, 30 dolara e, gidiş geliş, e, fayton turu, e, büyük adada yemek. Biz hevilde yemek yedirmiyorlar. Tam bir sömürü. Yani ama Kağıtlar bu, bu turizm işte, zaten. Turizm evet. bazlı. Evet. Şimdi, bu, şimdi, e, her, evet. Evet. E, şimdi bunun e, bu programın konseptine işte şeyine çerçevesine uygun olabilecek Eğer gerçekten e, adalar e, kültür mirasını savunmak üzerine bir şey yapılacaksa çok acilen düzenleme gerekiyor Yani bu şimdi turizmi, e, yaptık turizmin düzen turizmi e, engellenecek bir şey değil yani Kuzey Kore modeli burada uygulanmaz yani dünyada da herhalde ...belki Ağustos'u biliyordur... Ba ...başka ülke var mı? Hani turizmin yasak olduğu bir şey yok. Yasak yok ama, ama düzenlendiği var. Düzenleyenler, düzenlemeler var. Evet. Ee, ama biliyorsunuz çok zor. Yani Venedik bile işte düzenlemek için uğraşıyor. Ee, başaramıyor. Yani vergi koyuyor... İşte şeyleri gemileri dışarıda demirlettiriyor falan çok zor turizm aslında evet. yönetmek çok zor yani burada aslında ilginç değil mi aynı. ama halk bayağı ciddi tepki göstermeye başladı evet, yani. demek ki yani aslında şeyin Alp'in de başta söylediği gibi aslında atların üzerinden bu turizm baskısını alacak. ...toplu taşıma... ...yani bu gelen turistleri... ...başka türlü taşıyacak... ...onların e, adaları deneyimleyeceği... ...başka türlü ulaşım ve taşıma... ...imkanları açacak... ...iyi güzel imkanlar açacak... ...böylece atları o anlamda özgürleştirecek... ...tamam ya, onu da hem de fikiriz... Ee, ee, ...ben 10 e, yıldan fazla oldu... Ee, ...ısrarla mini treni önerdim... ...yani hani gelir... E, ...batının bütün... Hmm. E, ...UNESCO koruması altındaki yerlerde... ...bu vardır... Biner şey falan değil toplu taşıma yüz kişi alıyor hatta şey ekleyebiliyorlar vagon ekleyebiliyorlar bindirirsin onlar oradan giderse elpisini me ortalıkta görmezsin şey yapılabilir Sırp adaya denize plaja gelenler var e niye o merkeze geliyor mesela şeyden bütün plajların tekneleri var. E karşından o zaman direkt plaja getirsin. Yani buna ben bisikletler ayrı bir yer olabilir falan. Hani yük hafifletileri yapılan zaten hani şeyde bu UNESCO koruması altı. Şimdi şey denilebilir mi? Ya e, biz bir şey keşfetmemiz gerekmiyor. İşte yapanlar, koruyanlar, korumuşlar bütün tarihi şeyleri, kentleri duruyor. E şimdi biz bir de... Ee, bir şeyi koruyamamışız. Şimdi fayton tartışması aslında bir şeyi manipüle ediyor bastırıyor da ee, yetimhane gibi baya ciddi sayılı dünyanın sayılı bir e, kültür mirası çürümüş gitmiş orada kimse bunu 5 sene öncesinde bilen yoktu. Hmm. Ee, şimdi buna sahip çıkılmamış. Daha e, epeyce şey var. Evet. İşte mesela şimdi Heybeli Adanın sanatoryum var. Yani o da sonuçta tarihi bir bina işte ilk yapılan sanatörüm hastanesi falan bir. Peki biraz yok. önce hani uygulansaydı diye de bir şey e, söyledik. E, bir sürü yasalar var, bir, tür, bir sürü çalışmalar var ama sonuçta gelinen nokta 15-20 senedir hiçbir şeyin yapılmaması. Buna yasaların da uygulanmaması dahil olmak üzere. Uygulansaydı bugünlere gelir miydik? Bence gelirdik. E, şundan gelirdik. E, bu Şöyle şeyler var mesela 2005'te şey söyleniyor yanlış hatırlamıyorsam yine o dönemin oda başkanı yani işte turist gelmiyor hakikaten de öyleydi Ebeli Adaya da mesela gelip de büyük tur yapacak biri falan çok nadir görülen şeyler ama mesela gece kadar ee, bu adanın yazlıkçıları faytonu kullanıyorlar. Yani aşağıda oturuyorlar, yiyip içiyorlar, okey oynuyorlar. Sonra gece yarısı o yokuşları faytonuna çıkıyorlar. Şimdi yani burada e, biraz az sömürelim, işte biraz pansuman edelim falan e, gibi e, şey, bir, çok tuhaf önerilerle bir de de şey gibi vakit kaybedildi. Yani işte fayton var o şeyin 2005. Yönetmeninde de var. Faytoncuların kıyafetini değiştirelim. Yani Viyanap faiz gibi <gülüyor> şey mi, smoking mi gidecekler Ne yapacak? En son şey bile var. Yani öneri biri e, konuşulmuş muhtemelen. Yani Faytonculara onculara felsefe dersi verelim falan. Ya <gülüyor> faiz felsefe dersi gerekmiyor. E, asıl e, yani savunanlar <gülüyor> bence biraz mantık dersi görürse ee, Şimdi şöyle bir şey var tabii. Şeylerin, e, faytonlardan atlar uzaklaştırılınca yani bu söylediklerinizden şey çıkıyor. E, atlar kurtulmuş olacak faytonlar gidince diye. Halbuki e, bize bu e, at uzmanlarının bu konuyla ilgililerini anlattı. Faytonlar attan şey ve e, faytonlardan kurtulunca atlar e, evet. kurtulmuş olmuyorlar diye. Evet. Çünkü işte bakımları falan yani bir, evet. argümanları biliyorsunuz. Biliyor, bak, evet. Bakımları var ondan sonra bir yaşayacakları alan meselesi var ee, şeyde Amerika'da her sene e, şeylerin e, ba, ba, neydi onların atları onların e, yüzlercesinin öldüğü var yani evet. şeyden kendi kendine evet. yaşadıkları <gülüyor> doğal ortamlarına rağmen var falan. orada yılkı atından bahsediyorsun yıldız değil yok. Yılkı savunmuş sarı, <gülüyor> at bunlar başya başya masking masking Otomobil markası. Burada şöyle bir şey var. Şimdi yani bir bakışla ilgili bir şey Hı. var. Hani şimdi türcülük mürcülük diyoruz da bu hani e, bazı şeyler vardır. Hani kavram yayılır ama çok e, böyle içeriği de boş olabilir falan. Şimdi bir e, atlardan bahsediyoruz. 1800 tane at. Hı. 1800 tane kişi bu. Tamam. E, yani tek tek bunları kişi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bunlar sabit 1800 at gibi durmuyorlar. Yani bunlar sürekli bir devri daim var. Yani şimdi şey tartışmayız artık. E, şu kadar mı ölüyor, bu kadar mı ölüyor? Sü sürekli at talebi var. İşte geçen şeyde seçimlerde e, Berat Albayrağın himmetiyle 200 küsurat adaya geçirildi. Öbür 200 geçirilmedi. Oralarda buralarda e, şey, bekletildi. Abi, Bilmem he. ne oldukta... Akıbetleri de meçhul. E, bu kadar at talebi niye oluyor? Yani ne oluyor bu atlara? Şimdi 2000 yanlış hatırlamıyorsam tarih 2012'de çipleme yapıldı. 600 küsürü çiplen. Ne oldu onlar peki? Biz onların akıbetini biliyor muyuz? Şimdi belediye başkanı bir önceki 400 at öldüğünü söyledi. Çeşitli yerlerde bunu ifade etti. Başkan yardımcısı Mahmut Yerlikaya adalardaki... Huzur toplantısında 2017'de Adalar At Mezarlığına döndü dedi. Şimdi kimse At bunu inkar ediyorum. etmiyor ki. Matematiksel olarak bu imkansız. Yani onlar bunu söylüyor ama yapmaları gereken hiçbir işi yapmayan kişiler de bu kurumlar ve bu insanlar. Şimdi tamam, söylemeyi çok rahatlıkla ellerinde ama bir kayıt olmadan söylüyorlar. Işte ama Adalar biz Belediyesi biz istiyoruz bizim, bu kayıtları. Bizimimizde şey yok diyor. Yani ama şey var. E, o birim, e, Atölye bir Gömen birimin elinde evet. veriler var. Evet. E ha şeyi de bırakalım. Biz şimdi mesela insan ölümleri de verilmiyor. Sayı, Bakın sayı adalarda ölen insanların işte, da hiçbir tamam. şey veriliyor evet. Sayı sayı tartışmasına da meraklıyız aslında. Bu hmm. bir, bir, bir ma manipülasyon man man man man man aslında evet, evet. Yani şimdi şeyde e, en bu ülkedeki işte tehcir bilmem ne falan yok. İşte şu kadar ölmüş, bu kadar ölü. Hayır, yolda öldüler. <gülüyor> niye yolda öldüler yani? Şimdi burada da atlar yani e, diyelim ki at çalışma grubu diye bir grup kurdular. Fayton'un savunacağız diyebilirsiniz bilirsiniz. E, dediler ki 200 at ölüyor. Yalan bu. 400 at ölüyor. Ya tamam 200 ölsün. 200 at ölmesi demek şu demek. Her üç günde bir iki at ölüyor. Yani ortada bir manzara var. Siz orada Büyük Adanın saat meydanı orada o kuyrukları gördüğünüzde, yani buna ya bu sıcaca kar dayanmaz. İşte atı öyle değiştirin, böyle yapın falan filan. Ama şimdi Hı. şeye gelin, soruna geleyim. Yani bunlar peki bir kere kişi olarak baktığımızda demek ki sürekli arkası geliyor. Şimdi sabit 1800 kimlikleri verilmiş. Peki bu atlar ne olacak? Yani eğer Python Kalkarsın. kalkarsa bunların da yaşama şansı kalmayabilir. Niye kalmasın? Yani aynı argüman şey ben hani böyle tamamen sarkastik bir şey olarak söyleyebilirim. Biri ciddi ciddi söyledi bir yerde ya biz yemesek danalarda olmaz dedi yani şimdi yani biz illaki atı kendi hayatımızda var edeceksek sömürerek mi var edeceğiz? Bir yeni yolu var bu kadar gayri safi hasılı üreten bir kentte 1800 ata bakılamayacak mı bütün bu şeyler bu, bu zenginliğin içerisinde ki ayrıca bence bu atlar adada kalabilir. Ee, küçük bir takım şeyler, çiftliklerle. Evet, ben de bunu soracaktım. Turizm şey değiştirilebilir. Bu atlara bakabilir miyiz? Şöyle bakabiliriz. Yani, yani kalkıp da çalıştırmada yapamayız ama e, beraber yaşayarak. Yani atları eğer özgürleştirmek diyorsak, değil mi? Yani çünkü at hayvan hakları savunucularının e, temel tezi nedir? Aslında kötü çalıştırmak değil, çalıştırmak. Evet. Değil Sö mi? Çünkü sömürüm, onlar sömürmek. Hayır yani çalıştırmanın kendisi aslında problemli. Çünkü neden? Çünkü onun isteği dışında, hayvanın isteği dışında siz ona gem vuruyorsunuz ve onun isteği dışında çalıştırıyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Ve diyor ki bu hayvan hakları savunucuları bu çalıştırma durumunun sona ermesi gerekir diyorlar. Yani atların evet. özgürleştirilmesi gerekir diyorlar. Şimdi biz acaba bir altı bin yıllık bir ehlileştirme birlikte yaşama sürecinden... Bahsediyoruz. İnsanlığın atlara karşı, ehlileştirdiği bu hayvanlara karşı bir sorumluluğu yok mu? Acaba olayı tersine döndürebilir miyiz? Yani bir birlikte yaşama, atlara bakmak, atlardan da öğrenmek, bunu adalarda yapabilir miyiz acaba? Bu sorun önemli. Bunu düşünmeye başlamış olmamız zaten önemli. Yani şimdi bu noktaya geldik. Herkes şeyi kabul ediyor. Hani bu vahim bir durum var ortada. E, şunlar yapılamaz. Mesela e, küçük küçük çiftlikler e, yapılıp e, turisti de değiştirmek. Yani e, çocuklarıyla gelip mesela orada atlara dokunabilirler, atları sevebilirler. Yani o e, şeyin hengamenin içerisinde e, nasıl atla temas edilecek? Böyle bir şey olabilir mi? Ha, e, hayvan e, son sürat gidiyor. Çünkü bu büyük adada özellikle faytoncular e, kendileri çok azı çalıştırıyor, kiralık Mesela kiralanıyor, çalıştırılıyor. Felaketti. Şimdi böyle şeyler var, adamı verdiği kirayı çıkarmaya çalışıyor. Yani bu faytoncuların şeyiyle açıklanacak işe kötü insanlar falan ve bu tarz şeylerle açıklayamayız. Ortada ciddi bir sistem sorunu var. Böyle şeyler oluşturabilir. Mesela bu konuda çalışan insanlar var, ee, bir takım e, engelli e, insanların rehabilitasyonunda hayvanlarla ilişkileri falan mesela bunlar yapılabilir. Yani yol bulunabilir. E, denememiz gerekiyor. Yani yoksa şimdi bu şey deniyor. İşte bu efendim kaldırılırsa bu atlar sucuk olacak. Ya zaten iskarteye çıkmış. Belediye başkanı söylediğine karşıda at mezbası var oraya götürülüyor bir kamyon internette var bir kamyon at bir 10 yıl önce falan yakalandı nereye gidiyor yazlığa gidiyor diyor oradaki yani mesela bu da bir bu da bir şey meselesi. Burgaz'da biliyorsunuzdur. Atlarla faytoncular aynı. Yani çok, çok az fayton var. 21 bir evet. Var yok biraz daha fazla oldu da yani ama hepsi kendi sahibi. Evet. Atların da sahibi. Her birinin hep, asgari 4 asgari 4 atı var ve bunlar atlarını çalışmaktan düştüğünü düşündükleri zamanda resmen emekliye ayırıyorlar ve onlara bakıyorlar. Evet. Bunu Koray geçen programda anlatmıştı. Hı. 21 tane fayton var Buraz'da. Ve hepsi hı. atına bakıyor. Yani oradaki ilişki Ay bir de emekli, aslında... emekliye çıkarıyor. Evet, yani evet. Artık çalışamayacağız ama. Bu ya bence bir, son derece insani birlikte, bir şey. Hı. Birlikte çalışma modeli bu. Belki evet. dilimizi değiştirmemiz, pratiklerimizi değiştirmemiz buradan başlayacak. İşte, birlikte çalışmak mesela. Ama kaç mesela. örnek var? Yani ben mesela... de burada bir şey eklemek istiyorum. Yani bu doğadaki simbiyotik yaşam. Bunun üzerinden devam edemez miyiz? Çünkü yani bu evrimsel ve genetik bir hale de gelmiş durumda. Atlarla insanlar Edim. beraber yaşamışlar ve genetiğine de işlenmiş durumda Edim. artık. Edelim. Şimdi burada simbiyotik bir yaşam nasıl devam edebilir? Zaten de öyle bir şey. Olması gereken bir, de zaten bir, bu değil mi? Yani tamam. Ama ekonomik fayda, fayda, çıkararak... fayda üzerinden yapmayalım. İlla ki ekonomik fayda. Ama simbiyotik da... yaşamda zaten ikisi de birbirinin üzerinden faydalanıyor. Biz bunu insani boyutta uygulanmayan yasaları da göz önünde bulundurarak uygulayarak. Dö uygulayarak, dönüştürerek ikisinin beraber yani bu adalarda bir hayvanlarla nasıl yaşayacağız dedik ya, bunu dö dönüştürebiliriz gibi. Bu i̇şte, ekonomik geri dönüşü biliyorum. olmadan mümkün değil. Yani neden mümkün değil? Çünkü bir atın yıllık bakım masrafı geçen gün şey söyledi kaç paraydı hatırlıyor musunuz? Ee, oldukça yüksek yani bir mevla. Yani 20-30 bin liraya gibi kimse 20-30 bin lirayı bir at için vermez. Devlet de veremez. Yok, vermez. Ben, de e, verilir yani o dediğim ya ama bu tür şeyler yapılabilir. Hakikaten hayvanlar hayatımızda Hı. Ee, bir şey olmadan da ekonomi ya bizim aslında şöyle bir şey var bütün bir sonuna geliyoruz belki de evet, bilmiyorum maalesef. bu iyimser ama şey programın Konuş. değil ayrıca da bu hayvan <gülüyor> sömürüsünün biti, bütün bir medeniyeti biz hayvan sömürüsü üzerine önemli bir bölümünü evet. bunun üzerine inşa ettik şimdi bizim ee, yapacağımız adaları da bence bir tane at heykeli girişe yapılsın. Ee, bunca sövürün bir özür. İngilizler yaptılar savaşta. Evet. Öldürdükleri milyonlarca evet. at için böyle bir şey yapmışlardı. Evet. Ee, Asun da söylediği bu yolları denememiz gerekiyor. Ya maalesef e, bitti. E, evet. Konuğumuz. Bir daha gelin. <gülüyor> bir daha gelin <gülüyor> lütfen. <gülüyor> konuğumuz Birikim Dergisi editörü Heybeli de, adada yaşayan Abdullah Onay'dı. Ama bir de bir şey unutmayalım. Ne koyarsak koyalım yerine denetim ve ceza olmadığı sürece bilmiyorum. Şart, mümkün mü? Hiç. Yani. yani bu uygulanmadığı için. Ya da, ya da için. eğitim yani. Evet işte Nisan hepsi beraber. Değişmesi lazım. Onun için. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bize e, e, Dünya miras adaları Facebook, internet Twitter'dan ve web sitemizden u... <gülüyor> ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Haftaya görüşmek ben üzere. Ben de teşekkür ediyorum. Adalar hepimizin. Hepimizi. <gülüyor>